Dünya sevgisi nasıl azalır? Abdurrahman-ı Tâhi Hazretleri Kutusu Sirru, i̇mam Rabbani Hazretlerinden ribayetle, Dünyayı sevmek manevi küfürdür buyurdu ve şöyle sohbet etti. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya rağbet etmediği halde, Nemrut, Firavun ve onu takip edenler, Dünyasız yaşamak mümkün değildir diyerek dünyaya gönüllerini bağlamışlardır. Dünyaya gönülden bağlanmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüş birliği içinde olmaktan çıkmaktır. Nemrut'la Firavun'a hak vermek demektir. Dünyayı seven kişi, Peygamberimizin aklını beğenmemiş ve buna karşılık Nemrut ve Firavun'un aklını beğenmiş olur. Dünya sevgisi pek çok hadiste kınanmıştır. Çünkü dünya, Nefsin sevgililerinden biridir. Nefis de Allah'ın düşmanıdır. Düşmanın sevgilisini sevmek, ulu Allah'a karşı düşman olmayı ifade eder. Ömrüm hakkı için bana göre ıslak bir köpekle yan yana yatmak, bir dünya tutkunuyla yan yana yatmaktan daha iyidir. Seyda Abdurrahman Tahi Hazretleri bir gün sohbet ediyordu. Sohbet herkese açıktı güneyden esen bir rüzgar, beraberinde bir köpek leşinin kokusunu da getirmişti. Bunun üzerine Abdurrahman-ı Tahir Hazretlerine, ''Gönül ehli zatların nazarında dünyaya kalpten bağlanmış kimselerin kokusu, ölü köpek kokusu gibi midir?'' diye soruldu. O da şu cevabı verdi. ''Dünyaya bağlıların kokusu, onlar için köpek leşinin kokusundan daha iğrençtir. Nitekim bazıları, dünya tutkunu insanların manevi haline katlanabilmek için köpeklerle arkadaşlık yapardı. Aslında mana itibariyle dünyadan daha pis bir şey yoktur. Abdurrahman Tâhi Hazretleri böyle buyurunca, ''Şeytan ondan daha pis değil mi?'' diye soruldu, bu kez de şöyle buyurdu. ''Şeytan da bu dünyada bir pisliktir. Dünya ve dünyadaki her şey melundur. Nitekim bir büyük zat, kalp ehli bir taifenin sohbetine varmıştı. Baktı ki dünyanın kötülüğü hakkında konuşuyorlar. Bunun üzerine yanlarından ayrılmak istedi. Müritleri kendisine sohbetten niçin ayrılmak istediğini sordular. O pis şeyden, yani dünyadan bahsettiğiniz için, diye cevap verdi. Yanındakiler, ama biz onun kötülükleri hakkında konuşuyoruz, cevabını verince bu defa onlara, ''Dünyaya bir kıymet vermiyorsunuz da aleyhinde konuşmayı nasıl layık görüyorsunuz?'' dedi. Hamdolsun, bu yola girenlere yüce bir bağışta bulunulmuş, büyüklerin sohbetine giren, onların sohbetlerine katılan da dünya sevgisi azalmıştır. Eğer böyle olmasaydı, bu yolun mensupları dünya sevgisine tutkul olanları aralarındayken sohbet edemezlerdi. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kutlu Sessirruh şöyle buyurdu. Dünyaya düşkün olanı ve ona hırsla bağlananı kimse sevmez. Bir kimse dünyaya düşkün olmazsa insanlar onu sever. Kalbinden dünya sevgisini çıkaran kimseyi melekler de sever.